...kalandı kucağa oturdum. Bana. Adam böyle kaldı bak. Ay. <gülüyor> tamam mı? Güzel. Yanımda gelmeyen olan var mı? Nasıl be? Buraya sırıyorum. Oradan cevap geliyor. Tamam mıyız? Güzel. Amca da var. Tamam. Fotoğraf çekmeyin ama yağlı boya çalışabilirsiniz. <gülüyor> fotoğraf çekmeyin dikkatim dağılıyor ama sizin için bir şey yapalım 10 kare çekebilirsiniz Bu, hazır mısın Çok güzel bir çalışma olsun. hazır mısın hazır olduğunuz zaman söyle poz vereceğim tamam mı naber <gülüyor> yer bakıyor adam he Elliyi kadın mı? <gülüyor> hijyen önemlidir midir he? Gerçekten. Çünkü gösterinin bu bölümünde herkes yanındakinin ağzına elini sokacak. Onun için temizlik çok önemli. Not not mu alıyorsun? Ben çok galık adam var burada ya not alıyor. Ali şey kadınlar kendilerini güzel erkeklere bayılırlar diye salak bir ifade var ya. Şimdi burada öğreniyor yapacak biliyorum Merhaba, hijyen çok önemlidir. <gülüyor> Ama kötü almış notları bak. Merhaba uzay yolu. <gülüyor> yapma yapma. Yapma yapma. Yapmayın. Ya fotoğraf olayını abartmayın. Fıstık atabilirsiniz ama fotoğraf çekmeyin ya. Çek 10 kare istiyorum bak hazır. Bir. Nasıl efendim? Fotoğraf mı? Çek 1. 2. 3. Evde bakarsınız böyle arkar arka, geri diye animasyon çekme ya fotoğraf merhaba <gülüyor> <He>? <gülüyor> Bir bişeys <şair. gülüyor> ne oluyor lan Neyse oturalım Hoş geldiniz abi Orada bir tane enteresan grup var ama yazık da onlar. Da ekmek davası. Sevgili izleyenler, güzel bir gösteri olsun işte. Elde olan imkanlar bunlar. Sizleri daha yakından tanımak gerekiyor, onu anladım. Kedi köpek besleyen var mı aramızda? Var mı? Kulak memetini oynatsın, ben anlarım kim oldu. <gülüyor> ne besliyorsunuz abla siz? Kanişiniz var. Sizin kendi öz mı? <gülüyor> Adı nedir efendim? Topak. Topak. Nereden ne esinlendiniz bir aile büyündün mü mi? <gülüyor> rahmetli dedem bana topak topakım nerede? Topak ne ne kadar sandır berabersiniz efendim? 15, 15 sene. Kaç yaşında kaniş? 15. 15 yaşında. Ya, hamilelik dönemi dahil gidiyor ya. <gülüyor> Köpeklerin yaşı ile ilgili bir şey vardı ya insan yaşına benzetme. Güzel kardeşim fotoğraf çekmedik yani gözüm kamaşıyor bir şey anlatıyorum ya anlatamıyorum onu. Yani. Bilmiyorum anlatabilirim. <gülüyor> Köpeklerin yaşı böyle bir rakamla çarpılır falan neydi o rakam? 7 ile 7 ile bir çarpsan olacak. Bekleriz biz. Bir daha bir tura cevabını söyle etme. 7. <gülüyor> vay be baya yaşlı köpek ya. Maşallah 7. 105 yaşında. <gülüyor> bir tane <de> bir aylık. <gülüyor> bir aylık ama bilmiyorsun ne olduğunu. Boksör, boksör kendisi, Bo boksör eskisi, Boxer Soruldu zaman, e, söylerin şey estetik olsun ya abi, sen, bilmiyorsun musun öyle söyle mesela. Ne besliyorsun? Boxer Ne besliyorsun? Rottweiler. Ne besliyorsun? Samoyed Ne besliyorsun? Coming Soon. Arnold Schwarzenegger. Terminator 2. Çünkü bak hanımlar da gene çalışıyor. Sorarsın ne besliyorsun, ne söylediğin şey estetik olsun. Öyle ne besin kaniş, adı nedir çıtır, ne ne pıtır, ne ne topar, adı nedir? Ağzımdan böyle diklemesine çubuk kraker yer gibi. Hay hay hay, ne söyleyeceksin? Çünkü bu hanıma şey yakışmayabilir mesela. Bak ne besliyorsun? Kurt. Adı nedir? Karabaş diye. Böyle gayri estetik bir şey oluyor En güzel mini minnacık isimlerle söyleyeceksin onu. Var mı başka köpek besleyen bu tarafta? baktım efendim yukarı sağ olun efendim başkan abi siz ne besiyorsunuz kardeş inanmıyorum ben şerit ya da ten yazan etmiştim beslenmiş şeyi. ne besiyorsunuz efendim teriyer teri yiyor yani aksan gerektiren bir cinstir o teriyer bir gün soruyorum böyle sıralar sen de besiyorsun işleri oldu. Hanımefendi siz niye üzüldünüz köpeklerle ilgili bir anınızın var. Aa ya ya ya. Bizim kan vardı öldü bak onu hatırladım diye. Sıradan soruyorum sen de bir, hep böyle yabancı dilde yaşayınlar şey. Rottweiler Boxer, Rolkshire, bilmem ne? Sen ne be sözün baba dedim. She was kanga alright diye. Ama i̇yice havaya girmiş tamam Bir gün gene bir göster sordum. Ne be abla? Köpek adı nedir dedim. Gypsy dedi. Aa enteresan. Cinsi nedir abla dedi. Çünkü cinsi şunun için soruyorum. Ben yani, köpeğin cinsiyle ile alakalı olarak Hesapta bize sağlığı bir statü vardır ya. Doberman beslenmekle yanacağım Ne besleniyorsun ya? Soruyorsun böyle abi? Doberman! <gülüyor> ne var? İlla getireyim mi buraya? Böyle alanlar var. Ne besleniyorsun abla? Cipsi, köpek. Dins nedir? Kakır dedi. Kakır. Dedi yani buraya getirme de bize kakmasın bari diye. Öyle acayip hikayeler var ki bununla ilgili. Birazdan köpek beslemekle ilgili bir hikaye anlatacağım ama... Böyle bir adam daha vardı, Adana'da bir gösteri sırasında böyle ince uzun bir salonda oynuyorum. Sizden birazcık daha ince abla. İnce uzunlamazında bir salonda, böyle en arkada birisi oturuyor. Birisi diyor ama ona tam anlamıyla birisi diyemeyiz yani gerçekten. Yani yedisi falan o tamam mı? Böyle sekiz metre, en arkada oturuyor böyle bak. En arkada oturuyor ama en önde oturanla aynı tada alıyor yani. O zaman kürsüden bardak alıyor böyle bak. Gülmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Öyle bir an abi. Yıkılacaksa Sümerlerden kalma zaten. Abi bilir. Neyse abicim. Var mı dedim kedi köpek besler? Var. Ne besliyorsun abi dedim. Kaniş. Üzerinde falan gezdiriyor köpeği böyle bak. Fazla uzağa gitme.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 ne ise kedi köpek besleyenlerin abla bilir. Türlü tabii böyle olumlu anlamda Alışverişleri vardır besettikleri hayvanla falan ama bir de meselenin psikopat tarafı var. Hani yalnızca köpeğin sahibi olmaktan haz etmek hastalıklı bir şeydir ya. Yani. Yani o rahatsız edici şey. Ben bu köpeğin sahibiyim. Vay be. <gülüyor> Bana bak. <gülüyor> Burada köpeğimin mağduriyeti vardı ya yalnızca bunlar has eden manyaklar var ya yani. ben bu köpeğin sahibiyim hiç köpeğin cevabı yok ya hadi lan nerede sahip oluyorsun diye. ben Allah'ın köpeğim sana mı oluyor lan diye köpeğin hiçbir zaman böyle bir reaksiyonu olmadığı için üstüne gidildi, için köpeği eve alırsın evde senin kuralların geçerlidir Neyse sizinki topak mıydı lan? Yani. direktin verirsin köpek yerine getirir diye mutlu olur bak topak otur topak yürü. akabinde koş bir o kadar zıpla diye köpeğe direktif verirse yerine getirince mutlu olur böyle bir işin aslında o kötü kalpliler için gel gel köpek direktifi yerine getiriyor ama o direktifin onların dünyasına neye tekabül ettiğini bilmiyorsun ki tekabül gördüm bilmiyorsun ki köpek belki direktifi yerine getiriyor ama ben biliyorum yemin Çünkü onların gözüyle bakabildiğim için mesela biliyorum Benim sol gözüm dalmaça nakildir onu söyledim <Gülüyor>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 sebep? <gülüyor> Şimdi köpeğin içi zaman bunu sorma şansı olmadığı için onu zorladıkça zorlarlar. Köpekle gittim böyle public bir mekanda oturuyorsun public gördüm. Allah sana nasip etsin. Gittim böyle bir açık hava kafeteryada oturuyorsun misal. İşte ne yapıyorsun? Oturdun işte gazetini dergini okuyorsun. O bir radikal takılıyorsun böyle. Köpekle yanı başında ne yapar köpek? İşte kendi meşribince hareket eder. Allah İşte yanmasa yağmalı. Oturmalar falan filan.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 Ya tarihi araştırma direkt amcaya soru... ...eskidir bilirdiniz atalardan beri diye. <gülüyor> Bizde böyle Bizde ya havlayacaksın... ...ya tırmalayacaksın böyle. Ben senin... <gülüyor> ...tamam terliği getirdik ayrı konu tamam. <gülüyor> Aa, bak zaten siyah beyaz görüyorum... ...bir de seninle uğraşmayayım rica edeceğim <gülüyor> Aslında peki durum bu merkezde... ...bilmiyoruz ki. Televizyondan beslenmiş... ...bir insan olarak hastalıklı... ...beslenme durum vardı dil meselesiyle ilgili bir gündelik yaşamda konuşulan dil var. Bir işte ne bir yabancı dizilerin seslendirilmesinden dolayı hatırda kalan öyle bir dil var. Öyle bir mesela çocukken izlediğim bir dizide bir replik duymuşsunuz. Kafanın bir yerine takılmış bir yerine takılmıştır. Annene babana karşı belki öyle konuşmasın ama öyle bir konuşma tarzı vardı. Hani vardır evet. Sanırım şöyle oldu. Korkarım böyle oldu. Hey bayım, hey hey, hey bayarıyor. Çocukken izlediğim bir dizi adam gelip mesela şey demişti bak. Can, korkarım bu ceket sana yakışmamış.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 Gel, babi, suyalın, pem, el, hüt, hüt, hüt, hüt, Ulan böyle bir selamlama çekti var bak, Düşünün eve girdim böyle bak. Anne, baba, küçük kardeş, Şükran Yenge merhaba. Yatıya değil mi? Tamam anladığımdan aşağı yukarı. Bu çizgideki böyle filmlerde, bu dizilerde bir derde derman olma refliği vardır. Enteresan. Biri bir dertle giren içeri. Mesela şeyler. Ah Esther o kadar dertliyim ki. Dertli misin? Dur sana bir içki hazırlayayım ben. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Artık neye derman olacak şu hep merak ederdim. Ne var bunun muhteviyatında diye. Muhteviyat. Ingredients. <gülüyor> Şöyle bir versiyonu vardı ona böyle girer dertli kimse şey der bak. Ah hali o kadar sıkıntıdayım ki. <gülüyor> Kendine bir içki alasana. <gülüyor> i̇çki orada bardak orada hadi.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 Yo ben don giymiyorum sevmiyorum, <gülüyor> sevmediğim beni falan, çok enteresan ve bari yaptılar evrimi kişiye ne olacaksa adam sana böyle bir dertli geldiği zaman derman olamazsın ki o parlamak Belediye peşinde tezgah kaldıracaklar, e dur sana bir içki hazırlayayım bence şey. <gülüyor> biz diyor bizde yok ki abi sevdiğim kızı vermiyorlar e kendine bir içki al diye abartıyorsun bunu, yok böyle bir karşısında bizde Televizyonda gündelik yaşamın dışında bir dil kullanılıyor hikayesini bağlantılı bir şey daha anlatayım. Gerçek hikayedir. TRT 2'de mi, işte tam net hatırlamıyorum ama bakayım 3'te. <gülüyor> TRT 2'de genç başarı diye bir program vardı amca bilir. bir <gülüyor> şey bile Onun bir versiyonu var. Yaşlı ve kifayetsiz diye oradan bilirsin. <gülüyor> genç başarı diye bir program vardı. Dergiden karikatürist bir arkadaşım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 manasına gelir bu ve size yemin hayatta var hiçbir yere oturmayan hata neredeyse hakaret ihtiva eden bir tanımlama o sempatiksin bak gündelik yaşamda hakaret netini bile kullanabilirsin bak trafikte biri seni sıkıştırdı bak dur dur dur yürüsene lan, yürüsene lan. ne var lan sempatik diye <gülüyor> bence gündelik yaşamda kullanın Vergez ne olduğunu anlasın ya sempatik diye bir şey var mı ya sempatik neyse Erdil Yeşiroğlu genç başarılı bir karikatürist olduğu için programa davet edildi. Biz de onun mesai arkadaşları olarak çağırıldık. Hani o tarz programlar vardı kardeş bilir. Bir asıl konuk vardı. Bir de onun böyle işte böyle eşi, dostu, akrabası, işte bir dönem semiştikleri falan. Der ki, bakın size kimleri çağırdık. Bak. Aa, ay ay ay ay. Çok sürpriz oldu gerçekten. Ay ay Halbuki aynı arabayla gidersin siz diyor. Orada sürpriz olur size böyle oldu. Gittik abicimiz İstanbul'a, şimdi uluslararası stüdyolarda, ekaterin stüdyolara da çekiliyor bu Genç Başarı programı. Ben Erdil, Erdil'in arabası, Erdil'in de vardır arabası biliyor musunuz? Erdil'in arabası. Bir de çizgi romanci abimiz Galip Tekin'le beraber girdik. Bak karikatür çizemiyorsan çizgi roman daha zor hiç bulaşma. Gerçekten. Girdik böyle stüdyo binasına. Orada bir danışma var. Danışma böyle nezaket en sordu dedik ki biz Genç Başarı programı için geldik. ...ne yapmamız gerekiyor diye. Orada bir mutant vardı sağ olsun o karşıladı bizi. <gülüyor> <gülüyor> oraya böyle oturun yazdı kustunun kulağı. Okuduk onu oturduk böyle güzelmiş. Açtı böyle de bana. Ha, genç başlarına programına gelir abi tamam. Hı, hı, hı, hı. Biz bekliyoruz adamın ne zaman metamorfoz olacak abi diye. Tamam abi tamam. tamam, abi, ta tamam Kalkın bakayım dedi. Şimdi kalkın bokayım gibi bir dille karşılanmak o kadar da komik bir şey değil. Aha biz kalkın bokayım dedi. Böyle salaklık yok üzerimizde Allah'tan. Adam öyle konuşuyor ne olacak ya Bunda günecek bir şey Şiir Şiirle <gülüyor> Bu komik değil ama tezat eğlenceli. Adam mesela içeride kalkın bokayım diye karşılıyorsun. İçeri giriyorsun orada bambaşka bir dünya var. Orada böyle makyajin yapılıyor falan. Spotlar yiyemiyor. Spotlar altında insanlara soyadlarıyla hitap ediliyor. Işte. Sayın Yılmaz, Sayın Yaşaroğlu. Gerçek erdin nelere güler? Gerçek erdin. Bir de sibernetik erdini var ya. <gülüyor> onlar gerçeğini merak ediyorlar. Robot erdili merak etmiyor tabii adam. Yani bir soru şekli vardı ya. Gerçek amca ne zaman ölecek falan gibi. Programı sunan arkadaş da bizim yaşlarımızda bir kız arkadaş. Bu teyze'den bayağı genç. Yani lafı bile edilmez. O da neyse genç yani. <gülüyor> Bakmayın. Bu lafını programı arkadaşlar biz normal şartlar altında yaptığımız işler üzerine bir konuşma yapacak olsak, sohbet edecek olsak gayet randımanlı bir sohbet olur ama e, kız da belli ki bir cendere içerisinde cendere gördüm e, elle bir tekcağız verilmiş onun kalıpları içerisinde böyle 1500 senedir sorulan sorular var ya teyze bilir 1700 felansa güzel teyze ve klişeler var sorulur onlar klasikler onları soruyor sayın yılmaz neden miza? bak bunun kompakt bir cevabı yok ya bu soru karşısında böyle mal gibi durmakta mükellefsin tamam mı? Bak neden güzel bak <gülüyor> <gülüyor> şöyle yapacak no, şiş, şiş sokamları falan var ya şöyle <gülüyor> Yollar ne acayip adamlar ya bakın, şey bir şey arıyor illa sokmak için bak. Koltuğu sokayım ay. Ne acayip adamlar var ya. Neyi soksam acaba? Çok seviyorum Allah'ım ay. neyse dediğim gibi neden mizah bunun için kompak gibi neden mizah, e, d -d -mizah. <gülüyor> bunu arşive koyun her yerde kullanırsınız diye. ya yok böyle bir cevabı yok bunun. sen bu soru karşısında böyle mal gibi durursun abi böyle yazık sonra o program çekilir yayınlanır falan eşin dostun akraba, işte estetik kaygılı komşular alttaki bakkal falan şeyler abi televizyonda mal gibiydin ha <gülüyor>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 Senin Sayın Yılmaz, neden misal? <Gülüyor> Bana bakma, seni çekiyor, hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. Lan madem böyle bir şey var, beraber takılalım, sorup edelim. orada öyle, bu orada. Enteresan. Hı. O kadar sana soru dediğim bir de şeyi var, hep sorarlar. Esprilerinizi nereden buluyorsunuz? Kaynak gösterebilir misin? Evet.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 Televizyon programında sen bana bunu sorun zaman ben sana nasıl cihaz veririm bak. Esbirlerinizi nereden buluyorsunuz? Kaynak gösterebilir misiniz ben? Ben üzerime rahat bir şeyler alıp geliyorum hemen. Önce arkadaşların kaynaklarını da görelim.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 O kardeşi de verdi, şey yapmıyorum onu, kırmıyorum, kalbini kırmıyorum onu. Evet, Sağolun. Teşekkür ederim abla. Bu ne? Güçlü kollarının arasında... ...bir yaprak gibi titremek istiyor defalarca kulise gelmeme rağmen hiçbir neydi, en azından bir temas bile mu, tam anlamıyla senin nasıl, nasıl sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sar beni, al gönlüne yine deli gibi yor beni muhabbet olsun laflarınız lan dur markaya arkaya ne yazmış çelikten istiyorum her cahil ...özellikle çocuklara yönelik programlar var televizyonda amca bilir. <gülüyor> Onlar da böyle çocukların da katılım göstereceği bölümler olurdu. Bir çocuk programı düşünmüyoruz. Özellikle cumartesi sabahları yayınlanıyor. Orada böyle çocuk da katılım gösterebiliyor yani ...mesela ekran başındayken... ...interaktif, o da bir şeyler yapacaklar böyle karşı katılımlı falan. Ya yani böyle origamiciler falan çıkardı. Yani burada o yaş çoğunlukta herkes bilir ya. Böyle vardı ya kağıt katlama sanatçıları, origami'liler. İşte onlar genelde manyak. Tamam Onlardan mesela kimseye fayda yok. Adam manyak psikopat gelir böyle bak. Merhaba çocuklar bugünkü programda kuş yapacağım. Aha yaptım. <gülüyor> Ulan git evinde yap. Ya bizi niye ekran başına topluyorsun ki sen? Adam geliyor kendi kendine eğlen. Bakın böcük yapıyorum şu anda diye. Ya git ya.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 Millet sihirbazlık alanında mesela adam Çin sevdiğini kaybediyor, işte özgürlük adını yok ediyor falan. Bizde yapılan sihirbazlık numaralarına bakıyoruz. bakın. Bakın, bakın. <gülüyor> ya biz niye buna da baş kaldırmıyoruz ki. Hayır böyle sihirbazlıklar yapılmasın, onunca, yapılmaz. <gülüyor> ya bu ciddi bir problem ya. Bak şaka değil bu ha. Da hala bunu izletiyorlar bizi yapacak. Bakın Pazar programında bunlar yapıyorlar. <gülüyor> bunu yaparken adamı bir yakalasak ki biz baksana bak hani bak, şöyle yapıyorum bak ah ne oluyor be ver lan şunu eğil <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böylelikle servet erkini de almış olduk burada <gülüyor> Aa, nasıl bir anladın sen. Anladım, bir? <gülüyor> ya gerçekten çok fena ya niye ki lan mesela? Ya burada avucun içinde kaybolan mendili kim merak edebilir ki ya? böyle? Bakın ben salam siz savaştınız gibi. Ay nalai ay. Bir de onlar yazıyor böyle karı kolye çıkıp eziyet gibi. başına karısı amı yanında ya. Bütün oyunlarını biliyor ya onun bak. Evet şimdi bana mendili verin bak. <gülüyor> bak karısına bak. Çıkanak pis böyle tayt giyiyorlar ya Mendili ver Avucunda mı kaybedeceksin tamam ha <gülüyor> Biraz heyecan duyu be Allah Allah diye <gülüyor> <gülüyor> Çok borsan ya <gülüyor> Neyse ne diyordu ben son <gülüyor> Ya Neyse o programları hani çocukta katılım gösterecek tipi programları Şöyle bir şeyi vardı numarası vardı. Bir hafta evvelsinden mesela çocuk motive edildi. Dedik ki işte çocuklar malzemelerinizi hazırlayın önümüzdeki hafta işte kartondan gemi yapacağız, böcek yapacağız, süt yapacağız falan gibi. Sırtta şey yani adamın boşluğuna gelip söylediği bir şey yok Tamam mı? Çocuklar önümdü kartondan süt yapacağız. <gülüyor> süt dedim ben. Dedin yapacaksın hadi. Sen hep böyle yapıyorsun. Bu sefer başında duracağım yapacaksın artık. Bak önümüzdeki hafta geldi çattı ya. Ben süt demiştim. Ne? Kayıt 4, 3, 2, 1 kayıt. Merhaba çocuklar ben geçen program bir bok yedim. <gülüyor> süt dedim ama dur bakalım. Olacağı varsa olur zaten diye. Neyse bir hafta Ne Denir ki çocuklar işte malzemeleri hazırlayın. Önümüzdeki hafta ev yapacağız. A iyi.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 Kawa. Bak bu kawa aywa, bu amin. Aywa ya Lariel Dubai TV'de naklen veriyorlar olayı. Dersin bunlar lanet olsun. Ben de kartonu alayım bari. Ne yapayım diye. Alırsın kartonun. Bu kavgamızı alıyoruz. Hazır mıyız Merve? Hazırız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak böyle bir çocuk reaksiyonu vardır. Parmaklara çıkmaz diye de el böyle kafanın yanına gelir. <gülüyor> <gülüyor> Kesin böyle bir şey var. 100 çocuk üzerinde denenli 99'u böyle yapıyor. Biri zaten ölüydü. <gülüyor> Gerçekten çocukların böyle bir reaktörü var. Bak, <gülüyor> en çok şurada gözlemlenir. O mesela 4 yaşında bir erkek çocukla misafirliğe gidersin. Onun üst limiti 4 yaştır. 4 yaşında erkek çocukla misafirliğe gidersin. Misafirliğe böyle gittin mesela gidiyorsun. Tam o işi verebiliyor muyum şu anda bilmiyorum. 4 yaşında. <gülüyor> 2 olsaydı böyle gidecektim. Böyle. Dört yaşında erkek çocuğuyla misafirliğe gidersin. Misafirliğe gidilen evde o çocuğun dengi bir kız çocuğu var. Ev sahibi hanım karşılar misafiri misafir şeyden. Tabii <gülüyor> <gülüyor> içerisinde robot makara, seyirci, Türk robotosuna olsa nasıl olur? daha sonra misafirlik dönüşü o böyle erkek çocuğu utandırılmak maksadıyla ya da işte dala geçme maksadıyla falan sorguya çekildi. ki nasıl oynadın mı kardeşle öptü mü Burcu seni ya ne alakası var be simirlendirmeyin beni neden bilmiyorum o el gelir mi alıyoruz alıyoruz Hazır meclare, hazırım. Allah'ım salaa seni ya. Allah'ım. Neyine hazırsın sen, neyine? Ben yıllarımı verdim, neyine hazırsın sen? Allah'ım salaa seni ya. Salak, salak. Neyine hazırsın? Burada iki program katıldın, neyine hazırsın sen? Mukavvaamızı alıyoruz, güzel. Bu cetvel vasıtasıyla çiziyoruz. Vasıtası ile. <gülüyor> Arapça dil dersi. Artık kaç vesayette sen bilmiyorsun daha böyle. Çiziyoruz. Gerçi burada çizilmişi var. <gülüyor> hani Amerikalıların bir lafı vardır ya, fuck you, o işte bu. manem madem çizilmişi var biz de hazır alsaydık ona değil mi çizilmesi? Sen böyle dururken o çizilmişini çıkarıyor. Çizdiğimiz yerlerden makas vasıtasıyla kesiyoruz. Bakın bir benim kestiğime bakın. Bir de bu salakınkine bakın. Salak salak Kesiyoruz. Gerçi burada kesilmiş var. <gülüyor> Lan çizmedik ki keselim biz. Kestiğimiz yerlerden zamk vasıtasıyla yapıştırıyoruz çok önemlidir bu hakikaten bir dönem bütün bizim yaşlarda olan insanların kulaklarında çınlamıştır. Diğerlerinin böbreklerine şey yapmıştır. Etki etmiştir. <gülüyor> Adam içeri doğru gülüyor ya ayı, ayı, ayı, ayı, ayı. Evde soracaklar ya mesela ne kadar bildin işte bu kadar güldüm diyor. Zam zam böyle, <gülüyor> böyle kulakta çınlamıştır. Zam zam. Mesela senin uhu vardı takip edemezsin. uhu Böyle durmaktadır. Bak. <gülüyor> Beni bu işe bulaştırmayın. Abi. Ben... Yani zantla daha bir randamal alırsınız. Diye. Neyse ben yapıştırıyoruz. Gerçi burada yapışmışı var. Şimdi bir noktadan sonra artık ok yaydan çıkartın. Senin karton masa üzerinde durmaktadır böyle. Sen eve topraktan girdin ya <gülüyor> orada eliniz bir şey yok. yapıştırdığımız evimizi el işikâğıda bahsasıyla kaplıyoruz gerçi burada kaplanmış yıllar <gülüyor> kapladığımız evimiz böylelikle oynamaya hazır bir hale geliyor gerçi burada oynanmış yıllar <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler Ankara diyorum ya o tarz programları takip edelim bir eser meydana getirmiş adam yoktur memlekette. bir inleme sesi geliyor nereden geliyor bu ya Suna? Tuna mı inliyor acaba pek huyu değil midir Amca? Hayır. <gülüyor> İki tane sabık var burada. Ya amca mı inliyor olur <ya> da... yoksa. <gülüyor> Şimdi diyeceğim şudur. Dergiden arkadaşlarla konuşurken çıkmış bir hikayedir. Böyle insanlar bir yandan karikatörler çizerken bir yandan böyle kelleri anlatır birbirine falan. Daha sonra onları böyle zımparalayarak burada anlatıyoruz biz. Ulan su içerken yılan bile gülmez ya. Zaten teknik olarak bu mümkün değildir. <gülüyor> yılan yazık elleri yok ya böyle, böyle gülüyor. Mesela, gülüyor. Su içerken yılan bile dokunmaz. Ne komik laf değil mi? Bak, de i̇çiyorsun suyu bak. Ha. Merhaba. <gülüyor> ne oluyor ya? <gülüyor> sen bir su iç ben soracağım sana <gülüyor> Çok komik ya. Baksana bir dakika. Ay çok güldüm. Bir daha yapacağım. Bak kokteyl. Bak. Merhaba. Evet ne var? Merhaba yılanım ben. Bir şey içmez misin? Hayır sen hiç ben sokacağım.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 Aynı dil mi konuşuyoruz? Evet, doğru. Nice İngilizce bilen Maymun tanıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben biraz dinleyeceğim, konuşmakayım birazcık. Anladım, ha? Muşamba bağlı mı altına? Hı. Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Buranın tek çıkışı var, kapı olarak ve ben çıkışta orada olacağım. bizde bizim bir arkadaş var yardımcımız Azrail melekoğlu. <gülüyor> o seni daha yakından tanımak istiyormuş öyle diyor. İç organ olarak. Nasıl ben? 80 kişisiniz. Ne olacak ki? Aynı anda 157 kişiyi dövebiliyorum ben. <gülüyor> Tabii 156'sını ikna ediyorum dağılması için.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 Böyle gezer falan. Şimdi ne bileyim bir problem olsa her yerinden bir şeyler çıkarır. Böyle işte baldırından tabanca çıkarır falan. Böyle. Aşağı yukarı böyle bir malzeme. Şimdi robot kapağı hatırlatma maksadıyla bu çıplak gösteren gözlüğü takıyorum. Umarım bir sakıncası yoktur sizler için. Şimdi neler öyle zırvaladığını şimdi daha iyi anlıyorum ya. Yani. Denemek isteyenler var mı? <gülüyor> Oradan denk getirebiliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> RoboCup aşağıya... Ya çok özür dilerim be. Bir şey söyleyeceğim yalnız... ...benden aşağı olanları not alıyorsun. Çok fark ettim bunu. Bu bir. İkincisi hani karikatür çizemiyorsun falan diye çok üstüne gittim ya gösteri boyunca. Çok özür dilerim. Yok yani böyle bir derdin olduğunu bilmiyordum ben. <gülüyor>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 Bizde böyle adam geziyor ya bu bana haber verdi. <gülüyor> Aa ama ay Allah şükür hiç. Bütün bu hareketleri hafızaya kaydedeyim istese ekstra böyle buzdolabı kadar cihaz lazım yanına. Hard disk olayı, hard disk gördüm. Bir de bizde hiçbir bir şey böyle fabrikadan çıktı haliyle yaşamına devam etmez. Böyle bir şey var, çok klasiktir belki ama mesela dediler ki sende ne marka araba var? Ben de 86 şahin var ama doğan görünümlü. Yani kendi iç dünyasında gene şahin de. <gülüyor> Biz mümkün mertebe hissettirmemeye çalışıyoruz. Bu salak bir imal herhalde bir tek bizde vardır bilmiyorum.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 Daire kaç abla tüp getireceğiz diye. Bahariye caddesi peki efendim. Bahariye caddesi değil mi abla? Tamam. Vermişler abi istiklal caddesine. Başkan benim dediğim caddeyi mi? Orada tiskindim herifler. Ahahahah. <gülüyor>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 ...tam çıkaramıyorum şu anda diye. Bizim robotlar öyle... ...öyle durum söz konusu, durumu merkezde. Ne diyece vermişler şey de abi, ceddiye, devriye halinde. Orada bir tane kestaneci var, kestane tezgahı. Baba hemen yakalıyor, tespit ediyor bak. Kestane. <gülüyor> Gürgen Palamut diyor. <diye. gülüyor> <gülüyor> Beleş. <gülüyor> <gülüyor> Hakkını helal et moduna gir.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 ...bastonu bildim ben. <gülüyor> İnanmıyorum. Hemen halanlara haber verelim bak. <gülüyor> Alo geldim. <gülüyor> Bastonu bilmiş bizimki. <gülüyor> Baston diye bağırmış. Abi gösterin... ...akışı değişmiş be. <gülüyor> Tabii öyle bağıracak. Altı ay çalıştı bunun için. <gülüyor> 7 7 çaktırmıyorum ha. <gülüyor> Neyse, onu yakınında bak bir yandan şunu da düşünmek lazım ha. Hani diyorlar ya herif çıkıyor, lay lay lay anlatıyor falan filan. Halbuki bu pahalı bir prodüksiyondur. Bak sahnede Renault var. Bunun kıymetini bilirsin ha. <gülüyor> Renault. Kartal Renault. Hangisi Renault söyle. <gülüyor> Şavoro'ne oyuna dahil değil. Renault ile paralel giderken bir ara arabadan bir nida yükseldi böyle bak. Genç hayrola. Ha, hallelujah. Gül ağacı değil hem her gelene eğilem diye bir şey var ya. Şimdi her Renault muamülüne böyle eve gidiyorum diye iz izahat mı vereceğim ben gençlik de vardı Hayırdır. ...karşılıklı Türkçe opera yapıyoruz abi. Hayrola. Hayırdır. Bu nedir? Kontur. Allah kahretsin. Yıldo. Bir insana böyle bir hatıra olması ne kadar boktan değil mi? Bir gün bir kumpanyaya gitmiştik... ...sahnedeki adama bas diye bağırdım... ...unutmak isteyeceğim bir hatıra olsa gerek. Action. Hayırdır dedim ben. Polis dedi. Tamam sivil bende. Hay Eyvallah sağ ol. <gülüyor> ben onu tanışma diyaloğu zannediyorum. Gittim buyurun efendim Hani bizde şeyden mi? Hey Mike Benber gibi veren bir vatandaşım nasıl? <gülüyor> Fazla fişin var mı abi onu soracaktır bizde de. Yok böyle bir diyalog. Buyurun efendim. Nereden geliyorsun lan dedi. Ben lan olarak duruyorum orada. Dedim yani lanlığım mı nereden geliyor? Lanlık bizde aileden. Biz, üç kuşaktır lanız biz ne yaparız. Dedim işten geliyorum ya. Yok ya dedi. Hiç iş yapar halime konu göre demek ki. Ne iş yapıyorsun lan sen? Dedim, ben karikatüristim. Kusura bakma öyle yani, biliyorsun. Alınma diye şey yapıyorum. Dedim mizah tergisinde çalışıyorum. Belgen var mı dedi.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 Şaka değil mi ama? Gülüyorsun işte. Ha, ha, ha, diyor. <gülüyor> Kimse bilmiyor ne acıların içindeydi. <gülüyor> Bakın. Sivrisine kızıyordum. <gülüyor> Neyse. Dedin ki ben öyle eğlenceli karikatürler çiziyorum. Adam çizdi. İyi çizdim. Ulan neye göre kime göre ilçizeceğim ben? aldım belgeyi gidiyorum arkamdan böyle yatırım. Gereksiz taramalara girme he. Meğerse <gülüyor> babam bayağı ilgiliymiş meseleyle. Yanayı çizdi ama ben de o zamanlar bilmiyorum neye göre ki neye göre iyi neye göre. O zaman seni tanımıyorum. <gülüyor> Netice itibariyle...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 Vardı ya böyle bir şey. Hani, eğlence mekanları dönüşünde tıpsız rastladınız böyle trafik ekibine. Vardı böyle bir şey. Vardı mı böyle bir şey? Yani biz Sarhoşken başka bir şeye üflemedik herhalde. <gülüyor> böyle izler beraber hayır, hayır yok. Neyse vermişler bizim robotu trafik ekibine. Bizimki böyle duruyor ekiple beraber. Arabalar gelip gidiyor böyle. Hmm.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 Motor hacmi mi? <Gülüyor> Motor, mu oldu? Motor mu doldu? Hmm. E o zaman çalıştırmayın biz iteriz. <Gülüyor> ne zamandır böyle hissediyorsunuz? Ne? Baksana orada bir grup araba var ha. Ya bak daha hiçbir şey yapmadık biz. motor mu orada? Şıklayı <gülüyor> ah. ah. ah, çekin. Bak adam manyakmış bunlara. Var, var mı arıbasız yapmak için? Şey, aklı başına biri olsun döverim bak gelip ha. Evet var mı? Ne güzel. Sekonda değil mi bu? <gülüyor> evet. Var mı arabası yapması? Çok güzel lan. Şu anda orada olman lazım ya bu kız. <gülüyor>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 para verdik o yapacak yok <gülüyor> ki benim hiç böyle bir vadim olmamasına rağmen o böyle bekler ki sahnedeki adam araba yapsın diye Bazı mesela çoluk çömeğin araba sesi çıkarması o kadar eğlenceli falan da asıl mesele şudur bunu hayatın anlamı gibi algılayanları var ya mesela benim, şey diye benim salonda bir ağırlığım var <gülüyor> araba sesi nedir ben? kamyon olsa bir derece <gülüyor> böyle düşünmektedir o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 karımı seviyorum ki o da beni seviyor. Yani bir araba sesi yaparak bütün bunları blok etmenin manası yok gibi. Allah'ım hikayeler akılsız wala. Bir de şey vardı tabii. Dediği gibi her daim abla seni engellemiyoruz diye buyururken <gülüyor> buyurun sallayalım isterseniz sizi. Uyuyor ya be Diyeceğim şudur ki araba sesi yapmak da bir yandan riskli bir şeydir ha. Çünkü arkadaş grubunla gelmişsin veya yanında kız arkadaşına sevgilin var. Neyse artık.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 O ses ağzınla mı çıkardın? Evet kızım katılım gösteriyorum ya Allah. İğrençsin. Seni hiç böyle tanımamıştım ben. İğrenç. Kızım beni tanı. Böyleyim ben. Ren. Hadi Nash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 Helva yapsana. <gülüyor> var, var, ne ne ne, var var ne ne ne ne ne ne ne ne duruyorsun. <gülüyor> Buyurun. Nasıl ben? Niye sana bakmak zorunda mıyım? Ben yani seni andıran şeylere de bakabilirim yani ne olacak? <gülüyor> Baksana adam dikkat çekmek için. Yapma oğlum, biz hep beraber eğleniyoruz. Hiçbirimizin birbirinden farkı yok ki. Amcayı saymıyorum tabii. <gülüyor> şey de midir ha. Şimdi <gülüyor> Bunu öleceksiniz bak. İşte bunu öleceksiniz. Sağ ol çok iyisin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 Madem ki Mustafa nasıl bir o anı paylaşıyorsun buna kayıtsız kalamazsın. Hem yani de böyle yüksek elektrikli bir gösteri varken yani ben şahsınla ilgili söylemiyorum bunu genel burada paylaşılanla ilgili 700 küsür insan var burada. Tabi amca da var ama ayrı. Heh. Şimdi sorulduğu zaman böyle bir an yaşanır bak. Araba sesi yapmak isteyen varsa hemen yapsın bak. Voo. Voo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oradan kendi kendine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 Tamam evet, Sağol canım Oğullarım gel Oğullarım Bundan 10 sene evvel Beşiktaş'a bir kumpanya gelmişti Cenk Yıldız diye bir oğlanı getirmişler Enteresan böyle kel kavalı bir insan Anlatıyor uzay diyor robot falan filan Ben de fazla dinlemiyorum Komik olunca beni uyandırıyorlar Bak o kadar zaman oldu Yıl 1997 böyle başlarındayız Orada yaşlı bir amca vardı, yazık. Gidin bakın, hala orada durun. Orası çarşı oldu, yıktılar orayı. Amcaya duvar denk geldi ama hala duruyor orada. Öyle. İstikrarlı bir insan. Orada gençten bir çocuk grubu vardı balkonda, bilmiyorum şimdi yanlış olmasın. Onları da böyle çıkışta dürbünlü tüfekle vurdular, bilmiyorum böyle. <Gülüyor> Neyse gittik bu adama anlatıyorum. Uzay diyor bilmem ne falan filan. Anlattı anlattı bu her Ben takip ediyorum arada bir uyuyorum uyanıyorum not alıyorum falan. <gülüyor> o zaman benim iki kolumda vardı yani hesabım. Bakma şimdi yok. O çıkışta bir arbede oldu orada şey yaptım. Ya. Neyse bu adam anlatıyor var Bir ara bu sahnede tıkandı. Tıkandı ben hissettim. Tıkandı ne hissettim? <gülüyor> yalvarıyor herif <gülüyor> araba sesi yapan var mı diye yalvarıyor yani Allah ben anlar direkt de bana bakıyor beni fark etti o lan yalvarıyor herif hiç taviz vermedim herife <gülüyor> sahnede kurdu kaldı herif bitirdim herifi sana yemin ediyorum bak o zamanın parasıyla iki tam iki öğrenci almıştım ben gene de yüz göz olmadım <gülüyor> bitti herif Sahne de kurdu kaldı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 çok güzel yakaladı. Tam abartı. Son son dakika tuvalete gitme dalında ise <gülüyor> Pınar vardı. Merhaba Pınar. Nasılsın Pınar? Kendini yalnız hissettin mi orada?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 ...çok güzel insanlarsınız... ...kapatın adama ben yapayım... ...yapma yapma... <gülüyor> <gülüyor> ...okul önlüklerinde... ...balinleriz... <gülüyor> Sustan. ...benden öğrendiğin hemen bana atıyor ya... ...bak bizim robot duruyor böyle... ...arabalar gelip gidiyorlar... <gülüyor> <gülüyor> ...okul önlüklerinde... ...balinleriz... ...çocuğuz biz... <gülüyor> ...arabalar gelip gidiyor... ...bizimkisi bir tanesini durdurmuş bak... Niye akşamlar? Robokap? abi severek izliyoruz he. <gülüyor> Meşhuru görünce böyle bir dürtme vardır ya. meşhur bir hareket dura bak. Robokap, robokap, robokap. 20 santim yanında bile olsa el sallama vardır. Meşhuru o böyle bak. <gülüyor> Alkol aldık mı? Ekibin böyle bir repliği var. Alkol aldık mı?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 kadar dedim sen kullan diye bak. <gülüyor> Ama olmadı ki ya. Ooo. Ya bir bira içtik yaptınız muamele. Yapalım, yapalım, yapalım. Bir Yanında da karısı var. Telaşlı böyle. Necati sakın üfleme. Karıcım arkadaş demirden. <gülüyor> Biz de bazı şeylerin farkındayız yani. Herkese iyi bir akşam dilerim. Sağ olun var olun. Haydi eyvallah sağ olun.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 Yani bizim kız da Şahin Tepesi'ni, Kara Şimşe'ye... <gülüyor> bir de ne? Bir de ne? Kız? Dallası ezbere bilir yani. Hakikaten. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? O müzikler niye var? Biliyor musunuz? Adam şimdi her hafta macera var, kapı amble oluyor işin, abandona oluyor, direksiyon sallamakla, tamam mı? Ne yapıyor bu insan son diye? Zimadır ya müziklere hatırlatıyor, tamam mı? Vallahi bak tamam mı? Kol abi, vallahi bak tamam mı? Motiv edici bir şey o. Şunu isterdim ben yani Michael gelsin diyelim ki, Ah adı nedir onu değiştir, Devon, Devon, a. desin ki işte, Devon görev var mı? Vallahi Michael yok. De olsa beğenebiliyor musun yani? Cürele sığıyayım bir kimse değilim bu. Hatta geçen hafta nasıl verdik yani? Yok. Böyle dedikten sonra isterdim ki böyle dizi 45 dakika mı? 45 dakika Michael gelsin zaten. Tam tam tam tam tam tam tam ten ten yatıyor ama <gülüyor> tom takın da falan bir yıkayalım arabayı da. geçen de şey diyor Michael'a. Michael, araba yapmışsın. <gülüyor> Vallahi ayağımızı yerden kessin de be ya. Yani. ayağını yerden kesmekle kalmayıp ki araba kitise seslendiren adamın prodüksiyona daha yakın teması var galiba. Michael'dan daha çok konuşuyor seyir halinde böyle. <gülüyor> Tum tum tum tum, mitä Bir de vielä vieläkään suodat ri, automaattikolla ei. Tum tum tum tum, akella gitä. Tum tum tum tum tum tum ya, tum, tum tum tum tum tum tum git, tum tum tum tum tum var, tum tum tum tum ne? Tum, tum. Ne tum, tum. tum tum tum Şanslılar, biraz daha kullanayım. Michael, öndeki ne kaçına fazla girme. Benzinimi mobilden alıp bardak veriyor falan gibi. <gülüyor> İbareler. <gülüyor> Bir gerilim filmi formatlarından bahsetmek istiyorum. Bir tane böyle enerjik gençlerin. <gülüyor> böyle rol aldıkları filmler var enerjik gençler var böyle hey heyyo kolejle bunlar çok enerjikler ne yapacaklarını bilemez eldedirler onlar böyle hey hey Allah'ın hey. <gülüyor> Allahım ne kadar enerjiz Allahım <gülüyor> Allahım delireceğim diye böyle devamı dans halinde onlar Allah ne yapalım ne yapalım derler. e ne yapalım kampa gidelim enerjik sen kampa gideceksin diye <gülüyor> geri dönmelerinde böyle bir trük var. Enerjiksen kampanya diyeksindir. Gençler böyle hey heyo danslar, binler, kalabalık bir grup. Şu grup içerisinde çiftler var, tekler var, sevgililer var, tekler var falan. Bir arabaya doluşurlar. Heyo diye. Müjide sonuna kadar açar böyle hey hey hey hey. hey. <Gülüyor> Allah'ım delireceğim. Allah'ım o kadar eğleniyorum ki. Allah'ım ben delirme noktasındayım. Ay. Kesin bu enerjikliğin bana gelmesi lazım diye. Heyo, heyo, heyo. Kampa gidelim. Hangi kampa gidelim? Bir şey, Copperfield'a gidelim. Orada daha çabuk ölünüyor diye. Nasıl efendim? Kristal gelmeyi dersin. Evet ya, harbiden ya. Çok özür dilerim. Bir bok yedim, kusura bak. Copperfield'de... Kaynak kıçım diye altını Biz de o kaynaktan faydalanmak istiyoruz diye.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 Biz de şartlanmışız. Bundan korkuyoruz ya. Çok enteresan bir durumdur ha bu. Aslında inanın hiç korkulacak bir şey yok. Şartlanmışız yani. Ben dedim hiç korkulacak bir durum yok. Bakın. Hen hen. Olay mı yani hiç? Havacı var. edelim böyle. Copperfield kampına işte gidiyorlar bunlar. Heyo heyo. Grup içerisinde işte dediğim gibi çiftler var, tekler var. Müzik sonuna kadar açık. Heyo heyo heyo. Allah'ım Copperfield'e gidiyor. <gülüyor> Hay devireceğim yahu yarabbul alemin diye. Heyo heyo heyo. Böyle giderler. Hey Mike kırmızıda geçti. Oğlum enerjiyiz dedik ya. <gülüyor> Copperfield'e giderler. İşte Copperfield kampı yolunda işte yaklaşıklar işte. Copperfield'de 5 mil kaldı, 6 mil kaldı falan tabelalar sallarlar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 Daha sonra işte bir kapı ve beş alt. <Gülüyor> bak bir dakika laf koyuyorum bak izle bak. <Gülüyor> ben çıkıyorum beni kollay ne? <Gülüyor> beş altı. ben tamamım tam tamam <gülüyor> siz kaçın kendinizi kurtarın <gülüyor> ama yalnız değilsin elinde kabarık bir liste var hepsinin de adresleri var hepsini sana vereceğim onları dünyanın değişik yörelerinden sazamlar onlarla mektuplaşacaksın sazan pen olarak gelişen sazan teknikleri nelerdir Diğer yerde herhalde sazan nasıl yapılıyor? <gülüyor> Hepsini öğreneceksin. Mesafir. <Bet> <gülüyor> Rakamlarla çok ilgilisin demek. İntikam maci olacak. <gülüyor> Neyse... ...denler ki ulan niye geri gidiyoruz? <gülüyor> Çek var, otostan yapıyor, onu da alalım. Da. <Gülüyor> o da insan, o da ölçüsün. Evet. <Gülüyor> Ağabeyi alırlar burada. Kapır bir doğru yola devam. Hiç böyle bir meskene rastlamamışlar. Bir kulübeye rastlarlar uzaktan. Kulübenin önünde bir çıkıntı vardır. Nedir o? Açalım ışığımızı İlhan. Teşekkürler İlhan. Öyle değil mi ya? <gülüyor> veranda. Ay veranda. Yu veranda. Hişihit verandas. <gülüyor> üç tane söyledim. Yazıyla üç. Sen rakamlarla ilgiliyse sana yamuk olmaz Ya yani. <gülüyor> Şimdi sayıyorsundur kesin kaç tane böyle. Şimdi veren bir şey vardır bir tane amca. Gizemli, yaşlı biraz ağzında sigara külü dört santim böyle. Ya da beş. Dört beş arası. Dört ila yedi yani o. Sallanan şeyde oturur böyle. Nedir o? Kim? Koltuk. Cinna.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 Yani gerçek hayatında sakız diye, der diyen bir kişi diye sordum. sanki evet derim diyor yani. <gülüyor> araba de. Evet derim araba de. <gülüyor> yani. ya benim için bunlar olay değildir yani. Tek dudak hareketinden sonra yerlerim yani. yani. <gülüyor> Neyse. O kadar önemli değil amca vardır orada 1.87 boyunda yaklaşık. <gülüyor>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 Dururlar kulübenin önünde, inerler arabadan böyle, hey, hey, hey. <gülüyor> Allah Allah'ım, Allah'ım, Allah Arabadan indiğimiz öyle enerjiyiz, Allah'ım delireceğim. Ulan demek ki araba ile ilgili bir şey değilmiştir. Yani. <gülüyor> Amcaya danışırlar. Hey selam, kapı hep hep nasıl gidebiliriz acaba? Cevap klasiktir. Hey, 1950'den beri oraya kimse gitmedi. Se. <gülüyor> Sana lan didik. Allah Allah. Sanki çeteler Giden gelmedi abi. Sana ne ya. Bak adamlar gidip böyle enerjik onlar değil mi? Enerjik adamcayı fazla sallamazlar zaten. Arabaya doluşurlar böyle. Hey yo giderler. Kampa varıldığı zaman enteresan bir hal vardır. Bak çok enteresan bu. <gülüyor>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 Burada bir bahçe var. Ne işi yarıyor acaba? Oğlum o yerini bulur. <gülüyor> o adam ayarlamış da koymuş oraya. Kıç kıç kıç diye indirirler bunları hemen. Onlar zaten öldüreceklerini hemen bildikleri için yerleşmezler bile hemen. Şeye, pansiyona gelirler böyle diyelim ki. Tamam siz bagajlar alın ben burada öleceğim zaten diye. <gülüyor> Yazık ya. <gülüyor> Enteresan bir korku film formatı da var. Ondan bahsetmeden geçemeyeceğim puslu bir kare hayal edin 35'e 50 <gülüyor> teşekkürler öklit 35'e 50 kare olmaz ki Aramızda bir geometrik deha var bizi yanlış sizi yanlış yönlendirmeme engel oldu sağ olsun. misyonun da çok farkında 35'e 50 kare olmaz ki Ya bunu bilmek sıramazı gibi haz getiriyor. Ya çıkışta böyle mi diyeceksin? O bendim. Size karşı yapılan yanlışa engel oldum. 35 e 50 kare var. Ben gördüm. O hemen arkada bak Gel.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 Çime fey? Evet. Ben de onu tarif ediyorum. <Gülüyor> ben demedim vallahi. <Gülüyor> ben de yerim bir de kürsüyle koltuğa sarın bakalım. Ben bununla alakalı patron burada değilse ben bir şey konuşamam. Robadan eski bir tabirmiş. Siz nereden biliyorsunuz? Utanmıyor musunuz robadan'a bilmekten? <gülüyor> Bundan robadan. Robadan evvel, robadan sonra diye. Nedir robadan? <gülüyor> Söylediğiniz ama gösterdiğiniz, herkes görmüyor ki orayı. <gülüyor> That's it. yalakı ya robadan <gülüyor> eski türk aşağıda görüntü müdürler var bana arkadaşların tekstiri dağıtıyor dağıttırıyor <gülüyor> hecanım biraz daha robadan saracak kızların robadan elbiseyi var bu robadan hiç önemli değil ki <gülüyor> neyse belgen büzgülü kızların belgen büzgülü elbiseyi var <gülüyor> Hay tamam robadan vazgeçtik. Karpuz kollu tamam mı? Olayı <gülüyor> çıkarmayın lütfen. Karpuz kol dedik. Allah Allah ya. O daha gerilimli oluyor. Kızları enteresan elbiseleri vardır. Bunlar bize gerilim olsun diye ip atlardır. İp Eskiden de atlarlar. Şimdi de atlarlar. Ne? Yani? İpin boyu yaklaşık 6 metredir. Kızların biri havuzu altı satıya doldurur işiyerek. <gülüyor> Aç ışığı konsantrasyon gitti. <gülüyor> Mutlu <gülüyor> musunuz bari? Kırmızı. Kızların robadan öyle bir şeyleri vardır. Bize girelim olsun diye bunlar ip atlarlar. ağır çekimde böyle. Korkacağız ya bizde böyle <Gülüyor> Bunların korkunç müzikleri vardır ama ha, Öyle deme korkarsın yani <Gülüyor> her, her, her, her, her, her. <Gülüyor> Sıkıysa ölme yani. <Gülüyor> Bunlar ne zaman ip Birileri ölür <Gülüyor> Anne klareyle ip atlayalım mı Kızım katilin <Gülüyor>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 Son bir hikaye var onu anlatacağım ve aranızdan ayrılacağım. Son bir hikaye var onu anlatacağım ve aranızdan ayrılacağım. Bütün süper kahramanlar vücudu saran böyle streç tadında elbiseler giyiyorlar. Lan bu bir gerek midir diye gittim araştırdım. Abla da oradaydı. Olay çıkarıyordu orada. Hayır, ne ne oluyor? Eskiden yoktu bu. Ne ne ne neydi, diyor? <gülüyor> Ablacığım bak ben süpermenim Bak uçuyorum. Hayır, eski yeni iyice çıkarma başımıza. Hayır, eski uçmak mı vardı ya? Bırak arkadaşım, bırak. Zaman diyor. <gülüyor>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 Süpermen uç diyeceksin ne uçacağım ben böyle yiyeyim <gülüyor> Ama tayt olduğu zaman oraya araya giriyor bilmem ne. durumu var falan. Her bir rahatsızlık hali var. Böyle olduğu zaman dağın misyonunun farkında o böyle. Ulan benim bir görevim vardı ama du bak. bakalım diye bir rahatsızlık hali. şu Süpermen için şey derler kriptondan geldi diye. Eskilerden beri böyle <gülüyor>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 orada gündelik bir yaşam var mı? Kim var? Mesela süpermen var, hipermen var. Böyle geci var. Babam ağabey. İyi ne yapalım işte. Kırıyoruz duvarları diyor işte. <gülüyor> Kayaları kaldırıyorlar. Oradan demiri versene. <gülüyor> demiri büktüm diyor. Böyle takılıyorlar onlar. Süpermenin Durmuşu Diyorlar ki seni işte dünyaya göndereceğiz. Orada bir misyonun var. Onun için oraya böyle maymun gibi gitme diyorlar. <gülüyor> Niye diyor ya? ya? Oranın bir estetik anlayışına göre giydireceğiz seni. Böyle gitme diyorlar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 Ziv ziv ziv ziv Süperman uçan ama meseline uçma değildir Önemli olan konmadır Süperman uçan böyle bir derdimiz var Süperman dedir Süperman gelir böyle Mio miyum miyum miyum miyum Ne var? Bütün mesele konmada Gizli orada yani? Ya mı kondun bittin? Uçuyorsun diye gibi Süperman bir derdimiz var dedi Geldim böyle Mio miyum miyum Normal oldu Süre Sana kendine hayırın yok ben de Salak. <gülüyor> Süpermen tarif edilen dükkana gidiyor. Ziv ziv ziv ziv ziv ziv ziv. Öyledir o. Eski Türkçe'de zivdir onun şeyi. <gülüyor> miu miu miu miu. Ay ay yuva yelagiyye ay ay yuva. <gülüyor> ziv, ziv ziv ziv ziv ziv ziv. Ziv ziv Gelir böyle. Merhaba. Abi hoş Hoş geldin. <gülüyor> Elbise bakıyorum, uçmalık. <Gülüyor> abi düşündüğüm bir şey var mı? <Gülüyor> Tezgahtar, tespit, raporu bir. Düşündüğüm bir şey var mı? Yok orada vahiy gelir diye geldim ya. Dimağım duruk vaziyette benim diyor. Ben gideyim ya, ben bir şey düşünemiyorum. Diyor. Lacivert streç tanımda bir şey istiyorum diyor. İsim neydi abi diyor. Süper Süpermen, Abi S kalmamış ve Hafta içi gelir ancak. Arzuya yersen bak T var, D var, M var benim üzerimde gayet güzel, gayet, gayet uçmaya müsaittir gayet. Pırıl pırıl giyiyorum ben işi. Diyor. Yok diyor, ben ısrarlıyım, diyor. S alacağım diyor. Tamam abi diyor. şey olduğu gün tekrar gelir Geliyor hakikaten de. Diyor, hakikaten özünün sözü doğru bir arkadaşlar <gülüyor> bu da Superman'le ilgili bir ayrıntı haberinizde olsun geliyor hakikaten gösteriyor böyle bir şey deneyebilir miyim abi diyor deniyor süperman paramanın orada giyiyor böyle nasıl <gülüyor> abi oldu oluyorlar ya biraz paçaları uzun be <gülüyor> abi önemli olan belinin oturması <gülüyor> böyle bir fenomen var ha? önemli olan belinin oturması diye benim en büyük yaramdır yani Önemli olan beynin oturması. Yıllar yıl duydum bu lafı böyle. Önemli olan beynin oturması. Yani rüyalarıma giriyor böyle. Önemli olan beynin oturması. Önemli olan <gülüyor> beynin Önemli olan beynin oturması değil. O ki. Çok duymuşsunuzdur belki sizlerde ya. Önemli olan beynin oturması diye. Niye var yani? Çünkü benim boyum bir Burhan Çeçen tamam mı? <gülüyor> Gülme. Bir de bunu 10 sene evvelsini tasavvuruyoruz, on ve on iki sene evvel, annemle alışverişe gidiyoruz böyle, ne vardı öyle bir hay. Merhaba çocuğa göre pantolon bakmıştık diye. Bir de orada tezgâhlarla direkt muhatap değilsin ya, maymun gibi böyle. <gülüyor> Bahse geçen çocuk benim, evet. Bana bakmıştık hayatım. <gülüyor> Velirler pantolon 38 giyersin büyük, 36 yok, ee, garson boy verelim yenge? Ulan Fransızca bilmiyorum annem beni servis sektörüne sokacak zannediyor Pantolonla giyiyorsun katlıyorsun 50 santim içeride Ya da 47 tam ya bilemiyorum ya Olay çıkarma Su eski dilde ma <gülüyor> Duyuyorum sizi Duyuyorum <gülüyor> sizi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 Dokunmasan gider ha o böyle. Manyak mısın lan sen? Ben ona orgazmı diyorum. Deliriyorlar ya onlara böyle. Şimdi nedir bu kaza? Kazan işte başka deseni var mı? Yalnızca bu desen mükemmel bir kaza. Sanki onu o vücuda getirmiş onun gururunu paylaşıyor böyle. Yani. Televizyon ve ben buyurun diye. Tezgahtan orgazm sırasında ikinci bir soruyu kaldıramıyor o zaten dedi. Sordun diyelim ki işte nedir? İşte kablodur yayından uygun mu falan filan? Hayır hayır hayır hayır. hayır, hayır Dilerime noktası. Zengin durdu tribine kaptırdım kendimi bir dönemde. Millet mahallede misket oynuyor, top oynuyor. Ben böyle takılıyorum mahallede. <gülüyor> Var mı bakkaldan bir şey isteyen? <gülüyor> Çocuğu göndereyim alsın. Tribine. Superman'ı böyle kandırıyorlar. Önemli olan belinin oturması diye satıyorlar elbiseyi. İlk as abi. Güzel donatıyorlar Donatello. Kriptonaziz diye yola çıkıyor abi böyle. Ziz ziz ziz ziz ziz. Ah ya ya. Üstüme eliksallık. Ay, ay, ay, ay. Ayaklarıma karasular indi. Ay, ay, ay. Tuğay diye. Şimdi uç uçtum uzak mesafe. Kripton tam kilometre veremeyeceğim Kusura bakma. Baya bir mesafede çünkü ben gündüz açtırdım baya yazdı. Eski tarifle ne güzeldi. Zil zil zil zil zil zil zil zil. Uzak mesela her ne kadar süper olsa insan yoruluyor tabii. Arama arama arama arama arama arama arama arama arama. Kol değiştiriyor olmuyor bilinen. Taytar ben çıkarayım derken başka yöne gidiyorsun Allah'a git kaybediyorsun. Başka gezegenlerden gerektiğin arkadaşlarınla rastlıyorsun böyle. Baba haber diye sellekler yok. <gülüyor> Neyse Süpermen böyle bir vadireden sonra işte uçuyor, uçuyor. En sonunda gelip buraya konuyor. Buraya konuyor böyle tak diye. Etrafını sarıyor bizimkiler. Tabii Süperman süper kahramanların yanında hep bir yalakası olur ya. Öyle bir davranışa maruz kalacak. Yani her kahramanın yanında bir yalakası olur. Var ya böyle anlaşıyor. Yani Süperman gerçekten... <gülüyor>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 Tam yalakalarını yapacaksın gidiyor adam. Abi gerçekten takdir edilen böyle diyor. Kargan oğlu değil. Yakalayabilirsin ki yalakalarını yaparsın. Abi gerçekten arkadaş arasında En iyi ihtimalle hayranlığı uzak donuz adile getireceksin. Böyle zemindesin diyelim ki. Abi havada böyle ziv ziv ziv ziv ziv. Ulan mükemmeli bir insan. Tamamen <gülüyor> farklı bir insan. Baba baba bak bak bak bak. Lan lan lan. Arkadaş be. Bir de ben daha çok tanıyorum intibası yaratma vardır ya. Be. Ulan. Arjan, Superman. <gülüyor> Süper bir insan yani. Kriptonlu demezsin katiyen yani. Al karşına sohbet et böyle birisi diyor. Tanıyor musun abi diyor. Derim isim, bizim sentin çocuğu ya. Nasıl abi ilişkiniz nasıl yakın mısınız birbirinize falan diyor. Seyret. Süper. <Gülüyor> Buyur abi. Hiç gelmiyorsun falan. Süpermen her ortam uyarım ayağına geliyor. Konuyor onların yanına. Şimdi bizimkiler kurtlu tabii. Hem hayranlık var bir yandan ama bir şekilde ekarte etmek lazım abi. Yani süper dedi nereye kadar düşüneceğiz. De. Etrafını sarıyorlar böyle. Abi kol ayarın gazoz neyi arzu edersin diye. Böyle giriyorlar mevzuya. Enteresan da bir kimlik tabii Süpermen.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 Benim içimden geliyor. Ben yani, böyle şeylerle mutlu olan bir insanım diye salak ya biraz <gülüyor> Polis yedi gelir şey diyor. Bana. Teşekkürler Süperman. <gülüyor> Gelsene bakalım. <gülüyor> Tam bir şey konuşacağız abi. Gel. Bak yıllar yıllar hep teşekkür teşekkür bir yere kadar ama bir yani, olayı görelim diyor yani. Su yakmıyoruz herhalde değil mi diyor. Yoksa ben hastası değilim uçmanın diyor. Yani. Uçuyorsan buyursan uç diyor. <gülüyor> Yapmayın etmeyin gözünü seveyim diye. Şimdi Süperman insanların lehine bir kahraman karşılıksız da ha işte lehine kahraman herkesin lehine değil tabii. Bazılarında aleyhine oluyor Süpermen'in gelişi. Adam yıllar yıl orada bir karizma yapmış, yer yapmış kendine. Herkes tarafından seviliyor falan böyle bir kimlik. Süperman gibi bir adam geliyor enteresan bir herif işte taytlar, pelerin falan Ve herkesin ilgi odağı oluyor. Adamın etrafını sarıyorlar böyle. Bizim kahvenin karizması Nevzat abinin bir şekilde forsu silinmeye başlıyor. Bakıyor kimse kalmıyor etrafında. Herkes süpermenek kanalize olmuş. Çıkıyor bir gün bakıyor orada bir kalabalık. Kim adam mı diyor? Süpermen abi diyorlar işte. Ben olay ne nedir? Al Uçuyor diyorlar işte. Kondo ne uçuyor? Kondo işlediyor. <gülüyor> uzaktan uza böyle bir tenkit mooduna giriyor abi. Ya tabii yani ayağı yere basan tenkitler diye böyle uzak. Nedir ki? Ne? Tek olay uçma mı? Ne ki? Kaç yapıyor saatte diye. <gülüyor> böyle uzaktan uza işte. Yani ne ki bu kıyafet nedir lan? Ne? Ver Aynısını ver örneğini Terci Sami'ye sana alacaksın. Nedir falan gibi. Böyle uzaktan uza zekalı tenkitleri yapıyor. Süpermen tabii işinde gücünde dediğim gibi kayaları kaldırıyor, demirleri büküyor falan filan. Bir gün gene Süpermen işlerini halletmiş. Kayaları kaldırmış, demirleri bükmüş, tren köküsü yıkıldığında orada böyle durmuş. Bankayı sanlara paketlemiş, koymuş kenara. Uçmuş gidiyor. Ben minilerde, hava miliyle, hava mili yoktur.